Hacet namazı hocam ne zaman kılınır veya her ne zaman, şekilde kılınır? Her zaman kılınabilir. Yani her zaman ilk yani sizin bir, bir vakti var Yani kereat vakitleri dışında hı hı. her zaman kılınabilir. Üç vakit var kereat vakti olan şey güneş doğduktan 45 dakika geç, geçinceye kadar evet güneş tam tepeye öyle vakit gelmeden 10 dakika önce hı hı. Bir de güneş batmasına 45 dakika kala hiçbir namaz kılınmaz. Sadece ikinci namazı kılmadıysa farzı kılabilir. Onun dışındaki kerat vakitlerinde farz, vacip, sünnet, kaza veya eda hiçbir namaz kılmaz. Dolayısıyla bu üç kerat vaktinin dışında gece veya gündüz farzlardan önce veya sonra ne zaman istiyorsa 2, 4, 6, 8, 10 istediği kadar e, hacet namazı kılabilir. Nedir hacet namazı? Efendim sizin bir ihtiyacınız var Allah'a dua edeceksiniz. Bunun öncesinde de güzelce bir abdest alıyorsunuz. iki rekat namaz kılıyorsunuz veya dört rekat namaz kılıyorsunuz. Akabinde de açıyorsunuz elinizi Allah'a dua ediyorsunuz. Dolayısıyla bu namazı her zaman kılabiliriz. Evet. Kirahat vakitleri harç